Karantina Belli programımıza hoş geldiniz. Ben Eylen. Bugün klinik psikolog, çocuk ve ergen terapisti Şebnem Erinç'le birlikteyiz. Tekrar merhaba ben Zeynep. Nasılsın Şebnem? İyiyim, Aa. teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Dinleyiciler için kendini tanıtır mısın? Neler yapıyorsun? Tabii. Ben klinik psikolog Şebnem Erinç. Lisansımı Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji ve Felsefe bölümlerinde tamamladım. Uzmanlığımı da Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji'de çocuk ve ergen altlarımda tamamladım. Şimdi de çocuk, ergen ve yetişkinlerle çalışıyorum. Aslında senin hem bir psikolog hem de bir felsefeci şapkan var Şebnem ama biraz evet. da bu dönemde karantina sebebiyle daha psikolog şapkanla sorular sormak istiyorum ben. Kendi uzmanlığının merceğinden baktığında özellikle bugünlerde çocuk ve ergenlerin ve genç yetişkinlerin yaşamında ne gibi değişimler görüyorsun? Sence bu karantina sürecinde... ...bu grup neler yaşadılar? Yani henüz içinde yaşadığımız dönemi yorumlamak aslında oldukça güç. Çünkü olmakta olanı adlandırmak, onu çerçevelendirmek... ...genellikle o zamanın dışında yapılan bir iş oluyor. Şu an bir oluş içinde ve bunun bize etkilerini öğrenmek için... ...aslında bu sürecin deneyimini yaşıyoruz. Ama kuşaktan kuşağa geçecek etkisi olan bir süreç olacak bence... Ee, ve bütün yaş gruplarını aslında düşünerek de bir yandan cevap vermek kısmına ee, bir kayıp kavramı aklımıza getiriyor. Ee, Rütinlerimizi kaybetmek, yani sanki varoluş algımızda bir deprem meydana gelmiş gibi oldu bu süreçte. Ee, mekanlar, sabitlikler, ilişki kurma biçimlerimiz, tüm bunlar değişti ee, ve hayatımıza yeni alışkanlıklar katmaya başladık. Ee, biraz da kendimizi, yani evde kalabilenler için en azından meşgul etmeye başladık. Ekran başında, sosyal medyada, online eğitimlerde, görüntülü öyle kahve sohbetlerinde e, sanki bu yaşadığımız bir yandan kalbin boşluğunu da doldurmak istercesine bir meşguliyet içindeyiz. E, çocuk ergenler için de benzer bir durum olduğunu düşünüyorum. E, bence onlar bu sürece aynı bizler gibi e, zaman içinde aşama aşama değerlendirdiler. E, ya Benim çalıştığım mesela danışanlarımı da ilk aşamada gözlemlediğim İlk başta böyle bir kısa okul tatil sevinci gibi oldu. Bir iki hafta bizler de ne olduğunu anlayana kadar seanslara kısa bir ara verdik. Sonra sürecin ciddiyetini anlayıp uzayacağını fark etmemizle beraber online seanslara başladık. Günlük hayatlarındaki pek çok rutini kaybeden çocuklar için aslında ergenler için de seansların sabitliği bence çok önemli oldu. Sonra ikinci aşama olarak biraz uzaktan eğitime, işte online seanslara adapte olmaya çalıştılar. Ee, bu biraz yenilik heyecanı gibi oldu önce, ee, sonrasında bu süreç sanki e, hiç geçmeyecekmiş gibi bir bunaltı hissine doğru evrildi. Ee, ya Bunlar olurken aslında hem böyle bir duygu e, akışı ve değişimi oldu, bir yandan da e, bir kayıp daha bireysel alanların kaybı oldu. Ee, Ebeveynler hep işte şey diyor, çok internete bakıyor, bizimle vakit geçirmiyor. İşte bu tip şikayetlerde bulunuyorlar. Oysa bu süreçte okul onlar için çok farklı bir bireyselleşme alanıydı. Ve bunu kaybetmek, belki teknolojide o kaybı biraz telafi edip kendilerine bir alan açmaya çalışıyorlar sanki. Aileler için düşündüğümde de bazıları karantina süreciyle birlikte ilk defa bu kadar vakit geçirdi. Bir sürü herkes ne yapacağını, ne hissedeceğini şaşırdı gerçekten. Evden çalışmak zorunda olanlar hem çocuklarını hem işlerini idare etmeye çalıştılar. Bir yandan okul eve geldi. Bazı ebeveynler akademik kaygılara çok odaklandı mesela. İşte öğretmenlik işlerini üstlendiler. Helikopter ebeveyn dediğimiz işte her anı doldurmaya çalışan, işte tırnak içinde verimli geçirmek isteyen aileler internetten tüm oyunları ve kitapları sipariş ettiler olup bitenleri böyle inkar edercesine yani sanki bir kayıp yokmuş ve dış dünyayı aynı şekilde eve getirebilirlermiş gibi bir ilizyon yaşadılar aslında diğer taraftan da işe gitmek zorunda olan aileler için durum biraz daha farklıydı çünkü çocukların bu durum aslında endişelerini, ölüm korkularını ve hastalık korkularını çok tetikledi çünkü korona genelde sanki çocuklara şöyle anlatıldı i̇şte sen güvendesin hani çocuklara bir şey olmuyor ama büyükler tehlikede. Böyle olunca de bu sefer anneanneler, babaanneler, dedeler işte işe gitmek zorunda olan anne baba varsa onlarla ilgili çok endişelen Yani aslında karantina sürecini düşündüğünde aklıma kayıp ve yaslar geliyor. Yani virüs dış dünyayı tehlikeli yaptı. Ama bir yandan da evlerde iç dünyalarımızla karşı karşıya kaldık. Ve bu iki dünyada biraz temkinsizlik hissi verdi ve biz de kendimizi bol bol sanki meşgul ettik bir şeyleri aslında kompansa etmek için. Yani her yaş grubunu çok farklı etkiledi ve bence etkilemeye devam ediyor. Yapabileceğimiz şey de sanki hani kayıplarımızı ve yastılarımızı yaşayıp konuşup, düşünmek ve bu yaşadığımız duygulara sanki yer açıp onları hissetmek geliyor bana. Peki Şerimden bu kayıp kavramından sabitliklerin yok olduğundan ya da yok olmasa bile eridiğinden söz ettin ya salgına gelen kayıplarımızın boşluğunu doldurmak üzere içine girdiğimiz bu çeşitli meşgullerle bağlayarak cevaplaman gerekirse sosyal mesafe kavramımız var artık bu kavram sana ne düşündürüyor bir de çocukların ve gençlerin bu sosyal mesafeyi nasıl yaşadığını bize biraz aktarır mısın? Tabii yani ben aslında bu süreçte sosyal mesafeyi hep fiziksel mesafe olarak düşündüm. Yani çünkü sosyalliğinizin bir şekilde farklı formlarda devam ettiğini düşünüyorum. Çocuklar ve ergenlerle aynı şekilde, bence yetişkinlerle benzer şekilde daha doğrusu bir temas özlemi içinde olduklarını görüyorum. Aile yakınlarını göremediler, arkadaşlarını göremediler, mekanlar, kokular, sesler. Yani aslında alıştıkları bütün duyuları ve duygulanımları özlediler. Böyle bir özlem gibi yorumluyorum ben onu. Biraz da aslında senin şahsi karantina deneyimini konuşmak isterim ben. Bir terapist olarak kendini bu dönemde neler düşünürken buldun ve evden online seanslara devam ettiğini söyledim. İş ve özel hayatındaki bu denge eve iş getirmek yani kendi gündelik hayatının geçtiği mekanda seanslara devam etmek seni nasıl etkiledi? Yani zaman zaman iyimser, zaman zaman da kötümser diyebilirim bundan. Çünkü bu dönemde terapiste danışan da aynı sürecin içinden geçiyor. Herkesin kendine ait kayıpları ve maruz kaldığı bir dış tehlike var. Sanırım burada benim için önemli olan çalışmaya devam ederken kendi üstüme düşünü, yani kendi üstüme düşünmek daha doğrusu o kısım ve kendi kapsama ihtiyacımın farkında olup bireysel süpervizyonun ve terapiden faydalanmak bana çok iyi hissettirdi. Bir de yani terapi süreçlerinin devamlılığının önemini hep hissettiğimden seansların bir şekilde devam edeceğine emindim. Ama sadece böyle bir dönem yeni koşulları görmek ve tanımak gerekti. Yani bir belirsizlik dönemi oldu. Ama bu devamlılık fikrine tutunup hem daha iyimser ve ünlüklü hissettim. Bu biraz danışanlara da güven veren bir şey oluyor bence. Tabii ki işte seans odası, kokular, orada da sesler, seansa gelip gitme rutinleri, orada da belli değişiklikler ve kayıtlar oldu. Ama yeni bir tür buluşmayla seanslara devam etmek bana iyi hissettiriyor. Bir an önceki olumlu alışkanlıkların devamlılığını aradığını söylüyorsun ya, peki bundan sonraki dönemde ne gibi şu an edindiğin olumlu alışkanlıkların acaba devamlılığını ararsın yani? Sana kalmasını isteyeceğin, virüs sonrası hayatını adapte etmek isteyeceğin şeyler var mı? E, tabii ya bu dönemden e, bana herhalde kalmasını isteyeceğim en yani çok şey biraz durabilmek e, ve belki iç dünyamla bu şekilde temasla geçmeye devam etmek. E, Aylin Hoca olan programında da e, şeyde ruhsal ve fiziksel olarak beslenmekten bahsediyordu. E, sanırım kendimi bu şekilde beslemeye ve keşfetmeye e, devam etmek isterim. Bu güzel sohbet için çok teşekkürler Şebnem. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Karantina Belli'nin bir sonraki yayında tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.